Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu Kardeşlerim Hepinize hayırlı günler Şimdi Hafız Bin Ahmet El Hakeminin Rahimahullah Sorulu Cevaplı İslam Akaidi kitabının 113. sorusundan devam ediyoruz. Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Soru 113. Kur'an-ı Kerim'de haşirden nasıl söz edilmektedir? Cevap. Kur'an-ı Kerim'de haşredilmeyi söz konusu eden ayet-i kerimeler pek çoktur. Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyrukları bunlar arasında yer alır. andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi yapayalnız teker teker huzurumuza geldiniz. El-En'am suresi 94. ayeti kerime. Onları da hiçbiri bırakmaksızın hiçbirini bırakmaksızın mahşerde toplayacağız. El-Kehf Suresi 47. ayeti kerime. O günü biz takva sahiplerini Rahman'un azze ve celle huzuruna binekli olarak toplayacağız. Suçluları ise susamışlar olarak cehenneme süreriz. Meryem Suresi 85 ve 86. ayetler ve devamındaki ayetler. Sizler de üç sınıf olduğunuzda Ashabul Meymene yani kitapları sağ tarafından verilecek olanlar ne ashabul ül meymenedir Ashabul meşeme kitapları sol taraflarından verilecek olanlar da ne ashabul ül meşemedir o ileri geçenlere es-sabikuna gelince el-vaqa suresi 7. ve 10. ayetler arası ve devamındaki ayetler de bunlarla alakalı olarak bize bilgiler sunmakta O günde davetçiye yani İsrafil aleyhisselama uyarlar. Hiçbir tarafa sapmayarak giderler. Rahmanın Celleşanuhu huzurunda sesler kısılır. Mahşere gidişin ayak seslerinden başkasını duyamayacaksın. Tâhe sonrası 108. ayeti kerime. Bundan kasıt, Mahşere doğru gidiştir. Develerin ayaklarını hareket ettirirken çıkardıkları sesi andıran bir sesten başkası duyulmayacaktır. Allah Azze ve Celle, kimi hidayete erdirirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de saptırırsa artık bunlar için ondan başka asla dost ve yardımcılar bulamazsın. Biz onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzü koyun haşredeceğiz. El-İsra suresi 97. ayet kerime. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde körler, dilsizler, sağırlar ve yüzü koyun olarak cehenneme sürünenlerden, sürülenlerden bize eylemesin. Muhafaza buyursun. Evet kardeşlerim. Bunun dışında daha pek çok ayet-i kerime vardır ki haşrı beyan etmektedir. Soru 114 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde haşirden nasıl bahsedilmektedir? Cevap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. İnsanlar üç türlü haşredileceklerdir. Rahmet ve umut edenler Korkup çekinenler İkisi bir deve Üçü bir deve Dördü bir deve Onu bir deve üzerinde olanlar Geri kalanların da Geri kalanların da Ateş haşredecek Yani toplayıp bir araya getirecektir Onlar nerede durup dinlenin derse O da onlarla beraber dinlenir Nerede sabahı ederlerse, onlarla birlikte orada sabahı eder. Nerede akşamı ederlerse, onlarla birlikte akşamı eder. Subhanallah. Bukhari, Müslim ve Nesai'nin bildirdikleri bir hadis bu. Allah Azze ve Celle sadece Allah'tan rahmet umut edenlerden eylesin bizi orada. Korkup çekinenlerden yahut da ikisi, üçü, beşi bir yerde bir deve üzerinde olanlardan değil de Allah Azze ve Celle'nin toplayıp ateşte hapsedeceği kimselerden değil de sadece Rabbul Alemin Azze ve Celle'den rahmet umut edenlerden ve Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden istifade edenlerden bize eylesin. Enes İbni Malik radıyallahu anhüden rivayete göre bir adam dedi ki Ey Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Kafir nasıl olur da yüzüstü haşredilecektir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdular. Dünyada onu iki ayak üzerine yürüten Allah celle şanuhu kıyamet gününde yüzüstü yürütmeye kadir değil mi? Subhanallah subhanallah. Bukhari ve Müslümin ittifakken yani rivayet ettikleri bir hadis Ne kadar belig Ne kadar ikna edici Allah Azze ve Celle bu dünyada Ayaksız olarak yürüttüğü kulları var Allah'ın bu dünyada ayaksız olarak yürüttüğü kulları var Ayakları olmadan yürüttüğü Kanatlarıyla uçurduğu kulları var İki ayak üzerine yürüttükleri var dört ayak üzerine yürüttükleri var. Buna kadir olan Allah Azze ve Celle yüzüstü yürütmeye muktedir değil mi? Evet. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur kardeşlerim. Sizler çıplak ayaklı elbisesiz ve sünnetsiz olarak haşredileceksiniz. İlk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar iade ederiz. El enbiya Suresi 104. Ayet-i Kerime İşte kardeşlerim bu Ayet-i Kerime'yi göz önüne aldığımızda burada bazı şarlatanların biz sofilerimizi ve müritlerimizi cübbelerimizin yenlerinin içinde ve sigara tabakalarının içinde Sıratı geçireceğiz Deyip de onlara kuru vaatler Etmesini de Allah Azze ve Celle Burada ne yapıyor? Yalanlıyor Demek ki bak Elbisesiz Allah bizi ne yapacak? Haşredecek Öteki ahiret aleminde Yeniden yaratacak Bunlar da ne diyorlar? Elbiselerin Cübbelerinin Yenleri içinde geçireceğiz İnsanın kullandığı Giydiği, takındığı vücudunda bulundurduğu her şey nedir kardeşim? Elbisedir. Tütün tabakası da bir elbise olarak ne yapılır? bilinir Demek ki elbisesiz olarak Allah Celle Şanuhu bizleri haşredeceğini bildirdiği için bu şarlatan yalancı deccalların biz bize tabi olanları Cennete götüreceğiz Cennete götürünceye kadar da Rahat etmeyeceğiz Ne zaman onlar cennete girecekler Biz ondan sonra Cennete gireceğiz Demeleri Allah Azze ve Celle'yi inkar etmeleridir kardeşim Allah Azze ve Celle'nin Gönderdiği Kur'an'ın Nas'ına muhalif Nas Ve sözler söylemeleridir. Bunlara itibar olunmamalı. Delilsiz konuşmalıdır bunlar. Konuşuyorlar. Evet. Şüphesiz yaratılmışlar arasında kıyamet gününde kendisine elbise giydirilecek ilk kişi İbrahim aleyhisselam olacaktır. Bukhari, Müslim, Nese'i, Tirmizi, Müsned, Dârimî'de ve İbn-i ittifaken rivayet edilen bir hadis-i şerif. Buradan anlıyoruz ki insanlar elbisesiz haşrolunacaklar. Allah Celle Şanuhu kendine muti olan kullarına ikram olarak cennet elbiseleri giydirecek, ilk elbise giyecek olan kişi de babamız İbrahim Aleyhisselam olacak. Allah Azze ve Celle cennet elbiselerinden giyenlerden eylesin, giydirilenlerden eylesin cümlemizi. Ayşe Anamız radıyallahu anha bu hususta şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Erkekler ve kadınlar birlikte çıplak olarak haşredecekler ve birbirlerine bakmayacaklar mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iş bu gibi şeylerle ilgilenemeyecek kadar ağır olacaktır ey Ayşe. Kimse kimseye bakamayacaktır. Bakmak için vakti olmayacaktır buyurmuştur. Bukhari, Müslim ve Nesai'deki bir hadisi bu. Soru 115 Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabına göre hesap için bekleyişin nitelikleri nasıldır? Cevap Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Sakın Allah Azze ve Celle'yi o zalimlerin işlediklerinden habersiz sayma. Onları ancak gözlerin dehşetle yerinden fırlayacağı bir güne erteliyor. Hepsi de Başlarını dikerek koşacaklar Gözleriyle Kendilerine bile dönüp bakamayacaklardır Kalpleri ise Bomboş olacaktır İbrahim suresi 42 ve 43. ayet kerimeler Ve devamı olan Sahir ayetler Demek ki Allah azze ve celle Bizi unutmuyor Ama bize müddet veriyor Kalpleri ise bomboş olacaktırdan kasıt dünyadayken yaptıkları zulümleri, küfürleri, şirkleri bildikleri için Allah Azze ve Celle'den hiçbir şey umut edemeyecekler demek. Kalpleri bomboş alem bu manaya. Allah Azze ve Celle ahiret gününde kalpleri bomboş olup da Allah Azze ve Celle'nin Rahmetini, mağfiretini Umamayan Kişilerden vizlere eylemesin O gün ruh ve melekler Saf saf olup Ayakta duracaklar Rahmanın Celleşanuhu Onun izin verdiği kimselerden Başkaları konuşamazlar Ve izinle Konuşanlar da Ancak doğruyu söylerler Ennebe suresi 38. ayeti kerime ve diğer ayetler bir başka yerde de şöyle buyurulmaktadır onları yaklaşan günle korkutup uyar o vakit kalpler gam ve kederle dolu olarak gırtlaklara kadar gelip dayanacak zalimlerin ne sıcak bir dostu ne de şefaati kabul edilir bir şefaatçisi olacaktır Subhanallah. Allah'ım İlk önce ahirette sen bize şefaat et Ve Muhammed Aleyhisselam ve bütün şefaatçiler bize şefaatçi yaz El-Mu'min suresi 18. ayeti kerime ve devamındaki ayetler Yine Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır Melekler de, ruh da, oraya miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselir. El-Me'aric suresi dördüncü ve devamındaki ayetler. Ey ağır yükler altında bulunan iki fırka, yani insanlar ve cinler grubu, yakında sizin hesabınıza bakacağız Errahman suresi 31. ayeti kerime ve devamı devamında gelen ayetler ile bunların dışında birçok ayetlerde Allah Azza ve celle'nin hesap için bekleyecek olan kullarının durumlarını bize bildirmektedir Soru 116 Sünnette hesap için bekleyiş nasıl anlatılmaktadır? Cevap Bu hususta pek çok hadis vardır. Bunlardan birisi İbn Ömer radıyallahu anhumanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği şu hadistir. O günde insanlar, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin huzurunda duracaklardır. El-Mutaffifin suresi 6. ayetin buyruğu hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Onlardan biri kendi teri kulaklarının ortasına varmış olduğu halde ayakta duracaktır. Allah. Herkes kendi terinin içinde olacak. Çünkü herkes kendi namına günah işledi. Kimse kimsenin günahının neticesi olan cezalandırmayı ne yapmayacak? Cezalandırmadan başka bir cezalanmayla cezalanmayacak. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Müsned ve İbn-i Macede olan bir hadis bu. Onlardan her biri kendi teri kulaklarının ortasına varmış olduğu halde ayakta duracaktır. Subhanallah. Allah bu, bu gibi musibetlerden bizi muhafaza buyursun. <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu anhu nun rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar kıyamet gününde o kadar çok terleyecekler ki, Onların terleri Yerin içine yetmiş arşın Kadar girecektir Nasıl bugün yağmur yağdığında O yağmuru Toprak emip de Rutubet halinde Toprağın derinliklerine kadar O yağmur suyu Sirayet ediyorsa insanlar o kadar terleyecekler ki Yetmiş metre Toprağın derinliğine kadar İnsanların o terleri nüfuz edecek Oraları ıslatacaktır Ve kulaklarına varıncaya kadar da Onları bir gem gibi gemleyecektir Yani o kadar çok terleyecek ki insanlar Yerin dibine 70, derece, 70 metre nüfuz edecek Bunun yanında herkesin teri kendi kulağına kadar ne yapacak? ulaşacak kendi terinin içinde azab olunacak. Sübhanallah. Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis bu. Allah'ım bizi bu gibi kötü olan halden muhafaza buyursun. Evet kardeşlerim bu gibi hadisler Bukhari ve Müslim'de yer almaktadır. Bunların dışında daha birçok hadis-i şerif vardır ama biz bu hadislerden birkaçıyla yetinelim. Soru 117. Kur'an-ı Kerim'de arzdan ve hesabın görülmesinden nasıl söz edilmektedir? Cevap. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. O günde hiçbir şeyiniz gizli kalmaksızın arz olunacaksınız. El-Hakka suresi 18. ayet kerime ve devamındaki ayet-i kerimeler saf halinde Rablerine arz edileceklerdir. Andolsun ki ilk kez sizi nasıl yaratmış idiysek öylece bize geldiniz. El-Kehf suresi 48. ayeti kerime ve devamındaki ayetler. Ayetlerimizi yalanlayan her ümmetten bir topluluk haşredeceğimiz gün onlar bir arada Toplanıncaya kadar durdurulurlar. Nihayet geldiklerinde der ki, Benim ayetlerimi onları bir bilgiye dayanarak kavrayamadığınız halde yalanladınız ha? Yoksa ne yapıyordunuz? Zulmedenleri sebebiyle, zulmetmeleri sebebiyle. Söz yani azap aleyhlerine gerçekleşti. Artık konuşamazlar. Enneml suresi 83 ve 85. ayet-i kerimeler. O günde insanlar amelleri kendilerine gösterilmek için bölük bölük döneceklerdir. Kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyorsa onu görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yapıyorsa onu da görecektir. Ezzelzele suresi. 6 ve 8. ayetler Rabbına andolsun olsun ki onların hepsine yapmakta oldukları şeyleri soracağız El-Hicr suresi 92 ve 93. ayetler Ve durdurun onları çünkü onlar sorgulanacaklardır Es-Saffat suresi 24. ayet-i kerime ve devamındaki ayetler ile Başka ayeti kerimeler de Arzdan, hesabın görülmesinden Ve burada olacak olan Haller ve durumlardan Bize haber vermektedir Soru 118 Sünnet-i Seniyye'de Bu hususlar nasıl anlatılmaktadır? Cevap Bu hususlara dair pek çok hadis-i şerifler vardır. Bunlardan birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu buyruğudur. Her kim inceden inceye hesaba çekilecek olursa o azaba uğratılacaktır demektir. Ayşe anamız radıyallahu anha dedi ki Yüce Allah azze ve celle o kolay bir hesap ile hesaba çekilecek El inşikak suresi 8. ayet-i kerimede Bu hesaba çekilmenin kolay olacağını buyurmuyor mu? Deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O amellerin arzı hakkındadır. Yani kimsenin ameli gizli kalmayacak, kolayca herkesin yapmış olduğu ameller... İyilikler ve kötülükler kolayca ortaya çıkarılacak Kimse kötülüğünü gizleyemeyecek Bukhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud Ve Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde olan bir hadis bu Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır Kıyamet gününde kafir getirilir Ve ona ne dersin? Eğer yer dolusu kadar altının olsa bunu kurtulmak için fidye olarak verir miydin diye sorulur. O, evet diye cevap verir. Bu sefer şöyle denilir. Senden, bundan daha çok basit olan ve kolay olan bir şey istenmişti. Bir rivayette de, ben senden bundan daha basit bir şeyi sen Adem'in sülbündeyken istemiştim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmamanı emretmiştim. Fakat sen şirk koşmaktan başka hiçbir şey asla kabul etmedin. Bukhari Müslim ve Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde olan bir hadis. Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşmaktan ve şirke götürücü bütün işlerden bizler muhafaza buyursun yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur aranızda rabbının arada herhangi bir tercüman bulunmaksızın kendisiyle konuşmayacağı hiçbir kimse yoktur o vakit kişi sağına bakacak önden gönderdiği amelinden başkasını göremeyecek Soluna bakacak, yine önden gönderdiğinden başkasını göremeyecek. Önüne bakacak, yüzünün karşısındaki cehennem ateşinden başkasını göremeyecek. O halde bir hurmanın yarısıyla dahi olsa, güzel hoş bir sözle dahi olsa ateşten korununuz. Bukhari, Tirmizi ve i̇bn Mace'de zikredilen bir hadis-i şerif. Demek ki kardeşlerim güzel bir söz, yarım hurma ve insanın yapacağı en ufak bir iyilik bile tabi ki tevhidi kalbine oturtmuş şirke bulaşmamış kimseler için geçerli bu. Tevhidi kalbine oturtmuş bir kimsenin yapacağı en ufak bir hayır bile ne yapacak? Cehennem ateşiyle kendi arasında perde oluşturacak Allah Azze ve Celle cümlemizi tevhid ehlinden eylesin Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Sizden herhangi bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada mümini kastetmektedir sizden derken Sayır yaratılmış insanlar değil yani herhangi bir insan değil Peygamber aleyhissalatü vesselamın hitabı sahabe ikrama olduğuna göre sizden bir kimse demesiyle de mümin olan kimseyi kastetmekte. Rabbine oldukça yaklaşır. Öyle ki Rabbi Celle ve Ala onun üzerine örtüsünü koyar. Sen şunu ve şunu işlemedin mi diye sorar. Kul evet der. Yine şunu ve şunu işlemedin mi diye sorar kul evet der. Ve böylelikle yaptıklarını ona söyletir. Subhanallah. Yani hem iyiliklerini hem kötülüklerini. Sonra şöyle buyurur. Dünyadayken ben senin günahlarını örtüp gizledim. Bugünde de o günahları sana bağışlıyorum. Subhanallah. Bukhari Müslim ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis bu. Allah Azze ve Celle dünyada aşikar etmediği günahlarımızı ahirette de örtsün. Rabbimiz Azze ve Celle bizi fadlından bağışlayıversin. Ve bunlardan başka daha birçok hadis-i şeriflerde de bu konu beyan edilmiştir. Rabbimiz'in bize karşı olan merhameti ve bizi nasıl cennete sokmak için davranacağı hususunda birçok beyanatı vardır. Soru 119 Kur'an-ı Kerim'de amel defterlerinin neşri nasıl anlatılmaktadır? Cevap Yüce Allah Azze ve Celle bu hususta her insanın amelini kendi boynuna ayrılmayacak şekilde doladık. Kıyamet günü de ona yayılmış bir halde karşısında bulacağı bir kitap çıkarırız. Açılmış bir kitap halinde çıkarırız. Oku kitabını. Bugün kendine karşı iyi bir hesaplayıcı olarak kendin yetersin. El-İsra suresi 13 ve 14. ayeti kerimeler. Defterler açılıp yayıldığı zaman Et-Tekvir suresi Onunca ayeti Kerime Kitap konmuş olacak. Günahkarları da onun içerdik, onun içerisindekilerden dolayı korkuya kapılmış olarak göreceksin. Vay bizim halimize. Bu kitaba ne olmuş? Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış sayıp dökmüş diyecekler. Onlar ancak işlediklerini de hazır bulacaklardır. Rabbin Celle Şanuhu kimseye zulmetmez. el Kehf suresi 49. ayet-i kerime. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizim bu dünyada yapmış olduğumuz hareketlerimizden fiillerimizden en ufak olanını da en büyük olanını da kiramen katibin melekleri vasıtasıyla kayda geçiriyor. Hayırdan en ufak olan hayrı ve en büyük olan hayrı. Şerden en ufak olan şerri ve en büyük olan şerri. Kimse demesin ki ben bunu yaparım Allah unutur. Zira Allah unutmaz. Kitabı sağından verilecek olanlara gelince o şöyle diyecek İşte alın Okuyun kitabımı O da ancak Onu da ancak Hata yani Şirk işleyenler yer Tabi ayeti kerime ne yapıyor Devam ediyor El Hakka suresi 19. ve 37. Ayetler arası Demek ki burada Allah Azze ve Celle kitabı sağından verilecek olan kimselerden bahsediyor. O kimsenin sevinç ve sürurundan bahsediyor. Okuyun benim kitabımı. Demek ki benim kitabım benim felahıma ve necahıma sebebiyet verecek şekilde iyiliklerle dolu. Ama bunun yanında kitabı sol tarafından verilenlere gelince... Onun kitabı da bütün küfürlerle, şirklerle, günahlarla dolu ve onun atılacağı yer cehennem. Ve o cehennemde de onun yiyeceği kanlar, irinler ve Allah Azze ve Celle'nin ona takdir etmiş olduğu zakkum suyu. İşte bu şekilde cehennemde yinecek olan nesnelerden ancak şirk içinde... Olup da şirke düşmüş olarak Cehennemi hak eden kimseler yerler Allah buyuruyor Allah Azze ve Celle Cehenneme girmekten cümlemizi muhafaza buyursun Şirke düşüp de ebediyen cehennemde kalacak olanlardan bizi Rabbimiz eylemesin El İnşikak suresinde de Şöyle buyurulmaktadır Kitabı sağ eline Verilecek kimseye gelince Kitabı arkasından Sol eline Verilecek kimseye gelince İnşıkak Suresi 7. ve 9. ayetler Demek ki Kimin kitabı Sağ eline verilirse O insan ne yapacak? Necata Kavuşacak ve cennete gidecek Kimin de kitabı Sol elinden ve arkasından Verilirse O kişi içinde Pişmanlık olacak Ve onun durağı cehennem olacak Allah Azza ve celle Kitabını önünden ve sağından Alanlardan eylesin Kitabını arkasından ve solundan Alıp da mekanı cehennem Olan kimselerden eylemesin işte kardeşlerim bu, kitabı sağından verilecek olana, kitabının önünden getirilip verileceğine, kitabı solundan verilecek olana da kitabın arkasından verileceğine delildir. Bu kötü olan halden Yüce Allah Azze ve Celle sığınırız. Soru 120 bunun sünnetten delili nedir? Yani kitabın sağ tarafından, sol tarafından verileceği, o gün defterlerin yayılıp açılacağı ve insanların yaptıklarının gözlerinin önüne serileceği hususunda sünnet nasıl bir hüküm koymuş, neler göstermiş? Cevap. Bu hususta pek çok hadis-i şerifler vardır. Bunlardan birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şu buyruğudur. Mümin Rabbına yaklaşır. Nihayet Rabbı Celle ve Ala onun üzerine örtüsünü koyar ve ona günahlarını söyletir. Şu günahı biliyor musun diye sorar. O biliyorum der. Biliyorum Rabbim der iki defa tekrar eder Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurur Dünyadayken iken Ben bu günahını setrettim Örtmüştüm Bugünde de o günahı sana Bağışlıyorum Sonra da Hasenatının sahifesi katlanır Diğerlerine Yahut kafirlere gelince Onlara herkesin duyacağı bir şekilde şöyle seslenilir. Şahitler de, işte şahitler de, işte Rabbleri hakkında yalan söyleyenler bunlardır derler. Subhanallah. Hud Suresi 18. Ayeti kerime. Bu hadis Buhari ve Müslim'in ittifakken rivayet ettikleri bir hadis. Onun için kardeşlerim bir kimse dünyada ne kadar günah işlerse işlesin eğer o günahı Allah Azze ve Celle örtüp de sair insanlara duyurmadıysa o günahı kendisiyle Rabbı arasında kaldıysa o insan ne yapmamalı o günahtan sonra işte ben geceleyin şöyle işledim ben falanca yerde böyle işledim deyip o günahını aleni şekilde dile getirmemeli ve başkalarının duymasına, muttali olmasına sebebiyet vermemeli. Burada biz anlıyoruz ki dünyada bir kul günah işlediğinde eğer o günahtan pişman oldu ve bunu da kimseye bildirmediyse, Allah bunu örttüyse, Yüce Rabbimizin Celle bağışlamasıyla, merhametiyle şefkatiyle Başkaları o günaha muttali Olmadığından dolayı Allah kendi hakkına Tabi Şirk olarak değil de günah olarak Tecavüz edildiğinde Kendi hakkından vazgeçecek ve bağışlayacak Dileyelim Rabbimizden Celle ve Ala istemeden yaptığımız, bilmeden Yaptığımız yahut da bile bile Yapıp da üzerinde ısrar etmediğimiz Günahlarımızı bize mağcenen bağışlayı versin çünkü o Rab. Onun elinden gelir. Biz aciz mahluklarız, kullarız. Günah işleyebiliriz ama bilelim ki Rabbimiz Celle ve Ala günahları bağışlayandır. Bu dünyada tevbe edenlerin günahını bu dünyada bağışlar. Tevbe etmeden ölen kimselerin günahını da dilediğine ne yapar ahirette bağışlar. Ayşe Anamız radıyallahu anh'a der ki Ey Allah'ın Resulü Acaba kıyamet gününde seven sevdiğini hatırlayacak mı diye sordum. Çok önemli bir şey. Kardeşlerim çok önemli bir şey. Oradan bir kalem verir misin? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ayşe Anh. Üç durumda seven sevdiğini hatırlamayacaktır. Terazinin ağır mı basacağı, hafif mi basacağı ortaya çıkıncaya kadar hatırlayamayacaktır. Amel defterleri uçuşacağında kitabı sağdan mı verilecektir yok da soldan mı verilecektir anlaşıncaya kadar da seven sevdiğini hatırlayamayacaktır ve cehennem ateşinden bir parça çıkıp uzanacağı vakit yani yüzleri cehenneme arz edildiği vakit bu hadisi uzun uzan uzadıya Ahmed ibn Hanbel ve Ebu Davud rahmetullahi aleyhima rivayet etmişlerdir Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde Ebu Davud'da 4. ciltte 240. hadiste. Bunların dışında başka hadis-i şerifler de vardır. Evet kardeşlerim. Bu mübarek hadis-i şerif bize bugün bir ders vermekte ve bazı sapıkların yapmış olduğu iddiaları da reddetmekte. Tasavvuf erbabı dedikleri Kur'an ve sünnete muhalif, akide, fiil ve hareket tarzı üreten, bunun yanında kökleri batini ve karamita mezheplerine bağlı olan, Kur'an ve sünnetin göstermiş olduğu nurlu yoldan ayrılıp da, Kur'an ve sünnete muhalif fikirler üreten, ameller üreten, Deccalların iddialarını da Reddetmekte Onlar ne diyorlar Biz bize tabi olanları cennete koyarız Haşa ve kella. Sanki Allah'ın bunlar ortakları Olarak kendilerini addediyorlar Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ne buyuruyor Hanımı sevgilisi Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Validemizin sorusu üzere Seven sevdiğini hatırlar mı Ey Allah'ın Resulü sen beni seviyorsun Yarın ahirette Ayşe isminde bir hanımım vardı deyip beni hatırlar mısın? Yani hatırlanmayı istiyor Peygamber Aleyhissalatu vesselamdan. Ama Resulullah ne buyuruyor Aleyhissalatu vesselam? Terazinin ağır tarafın basacak, hafif tarafın basacak bu belli olmadan seven kimse yani şefaat yetkisine sahip olan kimse şefaat edilecek olanları ne yapamaz hatırlayamaz seven sevdiğini hatırlayamaz birincisi amel defterlerinin amellerin tartıya konulduğunda İkincisi, amel defterlerinin uçuştuğu bir zamanda üçüncüsü de cehennem alevi o insanlara karşı hücum edip de onları içine çekmek için saldırdığında. Demek ki kardeşlerim, Peygamber Aleyhissalatu vesselam bile seven sevdiğini hatırlayamaz. Buyuruyorsa amel edin, itikadınızı düzeltin. Buyuruyorsa bugünkü deccallar nasıl olur da böyle bir şeyi iddia ederler ve kendilerine tabi olan insanlara, o zavallı insanlara menfaatte bulunurlar. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önceden Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu peygamberlik nuruyla Allah'ın kendisine ikram etmiş olduğu vahiy gayri metlula bunu bize ne yapıyor? Haber veriyor. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine bizi mazhar kılsın. Bu deccalların hem dünyadaki hem de ahiretteki her türlü desiselerinden de bizleri muhafaza buyursun. Soru 121. Kur'an-ı Kerim'de mizanın delili nedir ve amellerin tartılması nasıl olacaktır? Cevap Yüce Allah Celleşanihu şöyle buyurmaktadır: Kıyamet gününe has adalet terazileri koyarız. Kimseye en ufak bir zulüm yapılmaz. İyiliği bir hardal tanesi ağırlığınca olsa bile onu getiririz. Hesaba çekenler olarak biz yeteriz. El Enbiya suresi 47. ayeti kerime. Yani Allah azze ve celle kişilerin hesaba çekilmelerini başkalarına havale etmeyecek. Allah en hassas terazilerle bizzat bu hesaba çekme işini kendisi gerçekleştirecek. Bu Allah. Allah'ım hesabını kolay olarak verenlerden eyle. O gün tartı haktır. Artık kimlerin terazileri ağır basarsa, işte onlar murada erenlerin ta kendileridir. El-A'raf suresi 8 ve 9. ayeti kerimeler. Allah'ım senden sadece rahmetini, mağfiretini, şefaatini ve bizi cennete sokarak cemalini seyretmeyi istiyoruz. Bize ikram eyle Ya Rab. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar kendilerine zarar verilenlerdir. Kendilerine zarar verenlerdir. Cehennemde ebedi kalıcıdırlar. el Müminun suresi 103. ayeti i kerime. Allah'ım bunlardan bizi muhafaza buyur. Bizi böyle... Duruma düşmekten sen koru. Evet kardeşlerim, yüce Allah Azze Ve Celle kafirler hakkında da şöyle buyurmaktadır: Biz kıyamet günü onlar için bir ölçü tutmayacağız. El-Kehf suresi 105. ayeti kerime. Çünkü o kafirler. Dünyada hiçbir ölçüye Kendilerini ne yapmadılar Sokmadılar Allah Azze ve Celle'nin Kendilerine nizam ve intizam Olarak gönderdiği Kur'an'ın Ve sahih sünnetin Verilerinden hiçbirisini Emirlerinden ve nehilerinden Hiçbirisini Tutmadılar ve ölçü olarak Hayat nizamı olarak Kendilerine görmediler Kendilerini Adeta her istediklerini yapabilen hürler olarak, keyfe ma yaşa, istediği gibi yaşayabilen kişiler olarak gördüler, istediklerini yaptılar. Allah azze ve celle de şimdi onlar nasıl istedikleri gibi yaptılarsa dünyada, şimdi o istedikleri gibi yaptıkları şekilde de ne yapacaklar? Yaptıklarının cezasını görecekler buyuruyor. Evet. Allah Azze ve Celle'nin koyduğu ölçüler var. Kullar için, kendisi için. Kullar o ölçülere riayet edince, bak tevhidi, tevhide sahip çıkınca, muvahid olarak yaşayınca, Allah Azze ve Celle ölçü koydu. Sen bana şirk koşmadığın için, senin küçük günahlarını da büyük günahlarında ben affederim. Şirkten başkasını affetmem. Dedi ve ölçüsünü koydu bu Alemin. Dilersem dedi bağışlayacağım. Ve koyduğu ölçüye kendisi riayet etti daha önceki hadislerde. Şimdi senin işlediğin şu günahları sen ikrar ettin iki defa. Ben kimseye duyurmadın bunları dünyadayken. Ben gizledim sen de gizledin. Şimdi ben ne yapmayacağım? İfşa etmeyeceğim günahlarını deyip bağışlayıverdi. Bak ölçüye Allah kendisi uydu. Ama bu kafirler dünyada Allah Azze ve Celle'nin koyduğu ölçülere riayet etmedikleri için Allah da Celle Şanuhu buyurdu ki sen benim ölçülerime riayet etmedin, koyduğum kaidelere nizamlara emir ve yasaklara uymadın ben de şimdi hiçbir ölçüye uymayı kendim için ne yapmıyorum gerekli saymıyorum diyecek ve onları dünyadayken irtikap ettiği küfürlerinin neticesi olan cehennemle azap edecek Allah Celle Şanuhu Allah'ın gadabına uğrayıp da Cehenneme düşenlerden Eylemesin Evet Soru 122 Sünnette buna dair Delil ve niteliklerini Belirten buyruklar Nelerdir Yani Mizanın amellerin Tartılmasının Sahih sünnetteki delili nelerdir Cevap Bu husustaki hadis-i şerifler de pek çoktur Bunlardan birisi Üzerinde şehadet kelimesi yazılı Bulduğu bir bitaka Yani Küçük kağıt parçası Hadisidir bu kağıtta yazılı bulunan şehadet kelimesi her birisi gözün görebildiği noktaya kadar uzanan günahların yazılı olduğu 90 defterden daha ağır basacaktır. Hadis şerifidir. İmam Ahmed'in müsnedinde Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de bulunan bir hadis şerif bu. Ve diğer bir hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhunun iki bacağı hakkındaki söylediği şu sözleridir. Hani bazı kimseler Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu 1 metre 20 santim boyundaydı. Boyu çok kısaydı ve raşitizm hastalığı küçükken tutulduğundan ötürü bacakları dışarıya doğru ay gibi yay gibi kıvrılmış vaziyetteydi ve inceydi. Onu görüp de onun bacaklarının yay gibi olmasını ve ince olmasını diğer bazen sahabi arkadaşları ne yapıyorlardı söz konusu ediyorlardı. Bunu Peygamber vesselam duyduğunda nefsimi elinde tutan Allah Azze ve Celle ye yemin ederim ki onlar yani Abdullah ibni Mesut radıyallahu anh'unun eğri olan ve ince olan o iki bacağı mizanda Uhud'dan daha ağır basacaktır buyurmuştur. Ahmed ibn Hanbel'in müsnedi, hakemin müstedreinde 3. cilt 317. de sahih olduğunu belirtmiş ve bu usta Zehebi de rahmetullahi aleyh ona ne yapmıştır? muvaffakat etmiştir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde iri yarı şişman bir adam getirilecek fakat Allah azza ve celle nezdinde bir sivrisine kanadı kadar dahi ağırlığı olmayacaktır. Sonra dilerseniz biz kıyamet gününde onlar için bir ölçü tutmayacağız. Nezdimizde hiçbir ağırlıkları olmayacak. el kehf suresi 105. ayeti kerimeyi okuyun buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari ve Müslim'de ittifakken rivayet edilmiş olan bir hadistir bu. Bunun dışında pek çok hadis vardır ama tabi onların hepsini Burada saymak için vakit yok Soru 123 Kur'an-ı Kerim'de sıratın delili nedir? Cevap Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır Şüphe yok ki aranızda oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur Peygamberler de buna dahildir Bu Rabbının gerçekleştirmeyi üzerine aldığı kesin bir hükümdür. Sonradan, bundan sonra takva sahiplerini kurtarırız. Zalimleri ise orada dizleri üstüne çökmüş olarak terk ederiz. Meryem suresi 71 ve 72. ayetler. Demek ki bütün insanlar ve cinniler, Sıratın üzerine arz olunacaktır. Ama Allah'ın izniyle peygamberler ve muvahitler o sıratın dehşetinden hiçbir şekilde ne yapmayacak? Zarar görmeyecekler ve oradan kurtulacaklardır. Ama zalimleri, kafirleri, mürtedleri, müşrikleri diz üstüne çökmüş olarak Terk ederiz, kendi hallerini Allah buyuruyor Azze ve Celle. O günde mümin erkeklerle mümine kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşar görürsün. Kardeşlerim, sağlıklı olan kimse koşar. Hasta olan kimse koşamaz. Demek ki o müminler cenneti görünce Cennete olan iştiyaklarından dolayı bir an, bir an önce cennete kavuşmak için ne yapacaklar? Koşacaklar. Allah da Celle Şanuhu onlara bu kudreti verecek. El-Hadid suresi 12. ayeti kerime ve devamındaki ayeti kerimelerde buna işarettir. Evet soru 124. Sünnetten buna delil ve onun niteliklerini anlatan buyruklar nelerdir? Yani sıratla ilgili, sıratın ahvaliyle ilgili sahih sünnetten deliller nelerdir? Cevap Bu hususta pek çok hadis-i şerif vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat hadisinde şunları söylemektedir. Sırat sonra köprü getirilir. Cehennemin iki tarafı üzerine yerleştirilir. Bizler, ey Allah'ın Resulü, köprü nedir diye sorduk. Şöyle buyurdu. O, üzerinde sebat edilemeyen kaygan bir yerdir. Üzerinde kancalar, kelepçeler ve nice dikenler vardır. Bunların bükülmüş dikenleri bulunur ki, bu tür dikenler Necid'de olur Ve onlara esadan es adı verilir Mü'min bu köprü üzerinden Şimşek gibi Rüzgar gibi Asil atlar ve develer gibi Hızlıca geçecektir Kimisi Esenlikle kurtulacak Kimisi yara bere almış olarak Kurtulacak Kimisi de cehenneme itilmiş olacaktır Ve nihayet Onların sonuncuları sürüne sürüne geçecektir. Bukhari, Müslim ve Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde mukayyet olan bir hadis bu. Hadis sahibi Bukhari'de ve Müslim'de yer almıştır. Ebu Sa'id el-Hudri dedi ki, ''Bana ulaştığına göre bu köprü kıldan ince, kılıçtan keskindir.'' Ebu Sa'id radıyallahu anhu'nun bu sözü Sahih-i Müslim 1. cilt 117'de zikredilmektedir. Bu ifade Ayşe radıyallahu anha validemiz tarafından da rivayet edilen Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinin 6. cildi 110. hadiste de mukayyettir. Esrat-ı, esratı cisrün memdudun ala zahri cehenneme edakkum mineşşar ve ahaddum mineşseyif diye. Kardeşlerim burada bir hikmet daha biz gördük. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> o sırat üzerinde sebat edilemeyen kaygan bir yerdir buyururken bugün tasavvuf erbabının pirlerinden sayılan Yunus Emre de ne diyor? O sırat üzerinde binalar kurasım gelir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam üzerinde üzerinde sebat edilemeyen kaygan bir yerdir. Buyururken bu gariban geliyor. Üzerinde o sıratın üzerinde köşkler kurasım gelir diye saçma sapan bazı sözler sarf ediyor. İşte bakın bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü nasıl inkar etmekte. Ama bugün bir grup sapıklar tarafından da bunlar pir olarak kabul edilmekte, Allah dostu olarak kabul edilmekte, bunların şefaati umulmakta. Kardeşlerim Yarın ahirette şefaat yetkisini Allah Celle Şanuhu peygamberlere verecek Peygamberlerle beraber muvahit olan kullardan istediklerine verecek Bunlara kesinlikle Allah Celle Şanuhu şefaat yetkisi vermeyecek Çünkü bunlar müşriklerin elebaşları Evet bundan sonra kim bunlardan şefaat talep ediyorsa bunlardan şefaat talep etsin Onların gittiği yere gitsinler çünkü Allah Celle Şanuhu bunlar yaptıkları şirklerden dolayı, küfürlerden dolayı Haman'la, Ebu Leheb'le, Ebu Cehil'le, Ümeyye bin Halef'le ve türlü türlü kafirlerle haşredecek. Kim bunlardan şefaat isterse, onlar da onunla beraber haşrolunacak. Allah Celle Şanuhu cümlemizi bu şekilde Kur'an ve Sahih Sünnet'e muhalif şekilde konuşmaktan muhafaza buyursun. Evet, bu da bize tarikatın, tasavvuf erbabının ve mutasavvufların iç yüzlerini ne yapıyor? Deşifre ediyor. Yeter ki biz Kur'an'ı bilelim, yeter ki sahih sünnetten haberimiz olsun. Bakın küçücük bir kafayı çalıştırmakla kimin hak söylediğini, kimin batıl söylediğini, Kur'an ve sünnetin bize gösterdiği ayetler ve sahih hadisler neticesinde öğrenebiliyoruz. Evet. Soru 125. Kur'an-ı Kerim'de mahşer meydanında yapılacak kısasın delili nedir? Cevap. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah Celle şanuhu Zerre ağırlığı kadar dahi zulmetmez. Yapılan bir iyilik olursa onu kat kat arttırır ve lütfundan büyük bir mükafat verir. En-Nisa suresi 40. ayeti kerime. Bugün de herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün zulmetmek yoktur. Şüphesiz Allah Celleşânuhu hesabı pek çabuk görendir. Allah Celle Şanuhu Hak ile hükmeder El-Mu'min suresi 17 ve 20. ayetler arası Aralarında Hak ile hükmedilecek Onlara zulmedilmez Ez-Zümer suresi 69. ayeti kerime Ve ondan sonra gelen ayetler Kısasın sünnette delili ve nitelikleri nedir? Cevap, bu hususta pek çok hadis-i şerif vardır. Bazılarını sıralayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnsanlar arasında hüküm verilecek ilk şey kanlar olacaktır. Yani kan davaları olacaktır. Akıtılmış kanların hükmü olacaktır. Bukhari, Müslim, Nesai, İbn-i Mace ve Ahmed ibn-i müsnedinde mukayyet olan bir hadis bu. Her kim kardeşine bir haksızlık etmiş ise bugün ondan helallık dilemeye baksın. Çünkü orada ne dinar ne de dirhem olacaktır. Kardeşi lehine kendi iyiliklerinden alınmadan önce bunu yapsın. Eğer iyilikleri yoksa bu sefer kardeşinin kötülüklerinden alınır onun üzerine konulur. Buhari, İbn Mace ve Ahmed İbn Hammel'in Müsned'inde olan bir hadis. Müminler cehennem ateşinden kurtulduktan sonra cennet ile cehennem arasındaki bir yerde alı alıkonulurlar. Dünya hayatındayken aralarındaki haksızlıklar sebebiyle birinden diğerinin lehine kısas uygulanır. Nihayet arındırılıp temizlendikten sonra cennete girmek için kendilerine izin verilecektir. Bukhari ve Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde bulunan bir hadis. Bu hadisler Sahih Buhari'dedir. Bundan başka daha pek çok hadiste vardır. Soru 127. Kur'an-ı Kerim'den Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilecek havzın delili nedir? Yani Kevser havzının delili nedir? Yüce Allah azze ve celle Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a ben şöyle buyurmaktadır. Hepimizin bildiği gibi şüphe yok ki biz sana Kevser'i verdik. İnna a'taynaka'l-keuser. Kevser Suresi 1. ayet-i kerime. Evet. Soru 128. Havzın sünnette delili ve nitelikleri nelerdir? Cevap, bu hususta tevatür derecesine ulaşmış pek çok hadis-i şerif vardır. Bunlardan birkaçını kaydedelim, sayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben sizden önce havzın başına varmış olacağım. Bukhari, Müslim, Nesai, İbn Mace İmam Malik'in Muvatta'sı, Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde mukayyet olan bir hadis bu. Ben sizden önce gideceğim. Size karşı şahitlik edeceğim. Allah'a yemin ederim ki şüphesiz ben şu anda havzımı gözümün önündeymişçesine görüp ona bakıyorum. Bukhari Müslim ve Ahmet İbn Hammel'in müsnedinde olan bir hadis. ''Benim havzımın boyu bir aylık mesafedir. Suyu sütten beyaz, kokusu miskten daha hoştur. Üzerindeki testileri semanın yıldızları gibidir. Ondan bir defa içen bir kimse bir daha ebediyen susamaz.'' Bukhari Müslim ve Ahmed ibn Hanbel'in müsnedi. Ya Rab Celle Şanuhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın havzından bir defa içip de ebediyen susamayanlardan eyle bizi. Ben her iki tarafı içi oyulmuş incilerden, çadırlar bulunan bir nehrin yanından geçtim de bu nedir? Ey Cibril diye sordum. Bu Kevser Havzı'dır dedi. Bukhari, Ebu Davud, Tirmizi ve Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde olan bir hadis. Evet kardeşlerim, bunların dışında daha pek çok hadis-i şerifler vardır ki, Allah Azze ve Celle'nin Peygamber aleyhissalatü vesselama Kevser Havzı'nı ikram edeceği, ve peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ümmetinden yahut da sair ümmetlerden, sair peygamberlerin ümmetlerinden olup cennete girenlerin ikram olarak cennet ikramı olarak bu havuzun suyundan içecekleri ve ondan sonra bir defa dahi susamayacakları. Ama bunun yanında sırf o lezzeti tatmak için ondan içecekleri Havz'ın Kevser'in varlığı ve bunun Allah Azze ve Celle'nin halis kullarına ikramı olduğunu belirten bir sürü bir sürü sahih rivayet vardır. Dileyelim Rabbimiz Azze ve Celle peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mübarek elinden Kevser havzının suyundan cümlemize içmeyi nasip etsin. Kardeşlerim bugünlükte bu kadar yetsin. Daha sonra inşallah tekrar devam ederiz. Ve sallallahu ala nebina muhammedu ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.